birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak birinin hakkı çiğnemesinden, veya günaha girmesinden korkar da aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. İslam'dan önce Araplarda miras taksimi şöyle yapılırdı. Ölenin erkek çocukları varsa bütün mirası onlar alırlardı. Erkek çocuğu olmayanın malı yakından uzağa doğru diğer erkek akrabasına kalırdı. Bazen vasiyet yoluyla çocuklara, akrabaya ve arkadaşlara da mal bırakıldığı olurdu. Bu ayet başta ana ve baba olmak üzere kadın erkek ayrımı yapmadan bütün akrabaya vasiyet etmenin gerekli bulunduğunu ifade ederek müminleri daha sonra gelecek olan miras hükümlerine hazırladı. Nisa suresindeki miras ayeti zaten mirastan pay almakta olan bu erkekleri doğrudan zikretmeksizin kadın akrabayı da mirasa dahil etti. Anılan miras ayeti ve onu tamamlayan diğer ayetlerle hadisler değiştirilemez hak ve paylar şeklinde mirasın nasıl paylaştırılacağını belirlemiştir. Hazreti Peygamber'in veda hacında Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık varis olana vasiyetle mal bırakmak yoktur. Buyurmasıyla mirastan belli hakkı olan akrabaya vasiyetle mal bırakılamayacağı anlaşılmıştır. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hastalanması üzerine onu ziyarete giden Hazreti Peygambere bütün malını Allah rızası için vasiyet edeceğini bildirmesi üzerine üçte biriyle yetinmesini söylemesi ve yakınlarını zengin olarak bırakman, onları halka el avuç açan yoksullar olarak bırakmandan daha iyidir.'' Buyurmasıyla da varisleri olan bir kimsenin bütün malını vasiyet etmesinin uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Tefsir etmekte olduğumuz ayeti aynı konuyla ilgili diğer açıklamalar içinde bir bütün olarak ele almaya çalışan tefsirciler ve fıkıhçılar farklı sonuçlara varmışlardır. Üzerinize yazıldı ifadesi bağlayıcı hüküm, farz, vacip getirdiği için önce farz kılınan vasiyet miras ayeti gelince kısmen değiştirildi ve artık farz olmaktan çıktı teşvik ve tavsiye edilmiş Mendup bir davranış haline geldi. Dört mezhep imamının da dahil bulunduğu müçtehitler çoğunluğu bu hükmü benimsemişlerdir. Dahhak, Tavus, Taberi gibi müçtehitlere göre vasiyet ayeti ne kısmen ne de tamamen nesedilmiştir. Baştan itibaren bu ayet, miras ayetinin dışında kalan yani bir sebeple dini farklı olan ana ve baba, köle olan akraba ve benzeri, mirastan pay alamayan akrabanın vasiyet yoluyla terek eden pay almasını hedeflemiştir. Kime ne kadar vasiyet edileceği ise örfe, adete ve hakkaniyet kurallarına maruf ölçüsüne bırakılmıştır. Yakının aynı gruptaki daha uzak akrabayı mirastan mahrum etmesi, haçp kaidesi gereği, varis olamayan torunlar, dede yetimi meselesi, çağımızda bazı İslam ülkelerinde bu içtihattan yararlanmak suretiyle çözülmüş, yetim torunlar mirastan paya kavuşturulmuştur. Mesela babası, dedesinden önce vefat eden bir çocuk, dedesinin himayesine kalmış bir yetimdir. Gün gelip dedesi de vefat edince çocuğun amcası dedesine yani ölen dedenin hayattaki oğlu babasına ondan daha yakın olduğu için mirası almakta, torun mirastan mahrum kalmaktadır. Çocuğun ölen babasının yerine konarak ona halef olarak varis olması hükmü İslam hukukunda yoktur. Bu ve benzeri durumlarda karşımıza varis olamayan yakın akraba meselesi çıkmaktadır. Bunlar için gerekli, farz olan vasiyet hükmü de bu meselenin çözümünde kullanılmaktadır. Mirastan payı olan akrabaya, varise, vasiyet yoluyla da mal bırakılmış olursa, bazı müştehitlere göre bu tasarruf geçerli değildir. Hanefiler, Hanbeliler ve daha başka bazı müçtehitlere göre ise, diğer varisler razı oldukları takdirde bu de geçerlidir. İlgili hadisi delil gösteren bazı müçtehitler, üçte biri geçen vasiyeti hükümsüz sayarken, Hanefilerin de dahil bulunduğu çoğunluk, varislerin razı olmaları halinde, bunun da geçerli olduğu hükmünü benimsemişlerdir. Vasiyet, fiilen gerçekleştirilmesi ölüm sonrasına bırakılan bir hukuki tasarruftur. Bir kimsenin üzerinde bir hak, bir borç varsa ölümünden sonra bunun telekesinden ödenmesini, yerine getirilmesini vasiyet etmesi farzdır. Böyle bir borcun veya sahibine teslim edilmesi gereken bir hakkın bulunmaması halinde vasiyet farz değil, menduptur. Durum müsait olduğunda yapılması teşvik edilmiş bir hukuki tasarruftur, bir dini hizmet ve ibadettir. Vasiyeti teşvik eden hadisler böyle yorumlanmıştır. Vasiyet usulüne uygun olur, bir yanlışlık ve haksızlık bulunmazsa bunun hayatta kalan ilgililerce yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirmeyen, ölünün iradesi dışında değişiklik yapan kimse sorumlu ve günahkar olur. Ya meşru ve helal olmayan bir mal, menfaat ve fiil vasiyet edilmiş ya da vasiyetin dini ve hukuki kuralları çiğnenmiş, Kasten veya bilmeyerek yanlışlar yapılmış olursa, varislerle lehlerinde vasiyet yapılan kimselerin arasına girerek, durumu düzeltmek, sakıncalı olmak bir yana müminlerin vazifeleri cümlesindendir. 181. ayette günah olarak nitelenen değiştirme fiili bu nevi düzeltmeleri, iyileştirmeleri kapsamaz. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.